Sayın Müslümanlar, son derse kadar bu fasılda namazın ehemmiyeti sadece muhtevası üzerinde durup bir fikir vermeye çalıştım. Ne namazın fezaili bundan ibarettir, ne de ben muhtevasını anlatmış oldum. Bu mevzuda ben bir fikir verdiğim gibi ileride yüzlerce insan size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 Fesao ila zikrillah. Nida ezanı Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Müslümanların gülbanko olan ezanı Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır. Günde beş defa minarelerde yukarılara doğru Hazreti Muhammed'in adıyla sallallahu aleyhi ve sellem Şehbal Acan ezanı Muhammed aleyhisselatu vesselam'dır.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 Mihmandarınız benim, sizi misafir edecek benim, ziyafetime icabet edin, turfanla nimetlerinden istifade edin diye davet çıkaran Allah Celle Celalhu, davetiyanın başında ve sonunda adıyla kendisinin davet ettiğini bize anlatan Allah Celle Celalhu.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 فَاِذَا قُطِيَةِ الصَّلَاةُ فَاَنْ تَشِرُوا فِي Namaz bitince yeryüzüne yeniden yayınıverin, dağılıverin. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِلَّهِ <gülüyor> Allah'ın farkından hissenize düşen şeyi talep edin. Bu dünya da olabilir, ukba da olabilir. Enes bin Malik radıyallahu anh hazretleri diyor ki, Cuma müminlerin bayramıdır.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 Onun için dışta davulun zurnanın sesi duyulunca herkes kalktı gitti. Bize vakayı nakleden Selman-ı Farisi gibi, i̇bn Mesud gibi, Bilal gibi kimseler diyorlar ki, sadece caminin içinde on iki kişi kaldı. Buhari ve Müslim'de Hulefai-i Raşidinin de adını görmemekle beraber, etrafçılar ve rical, rical hadisi çok iyi bilen, sahabiyi çok iyi bilenler, Diyorlar ki Kulefâ-i Raşid'in dahil on iki kimse kaldı mescidde. Allah Resulü şöyle buyurdu, sallallahu aleyhi ve sellem, فَوَلَّذ۪ي <feylezi> nefsi بِيَدِهِ لَوِتَّبَٓاءَ اٰخِرُكُمْ اَوَّلَكُمْ لَا اغْتَحَبَ عَلَيْكُمُ الْوَادِ نَارَ نَوْكَ مَا قَارٍ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer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 Aynı tavrı takındığınız zaman derecesine göre aynı şey sizin içinde bahis mevzudur, bir itap vardır. Onun için sahabi ayağına franga vurulmuş gibi çiviledi kendisini, hutbeyi dinlemeye devam etti daha sonra. Kılını kıpırdatmadı, öylesine edeble dizi oturdu ki namaz hüviyetini aldı mesela ve devri Risalet Benahide, Khususiyle Hazreti Ayşe'nin ifadeleri içinde, hutbe iki rekat namaza mukabil geliyordu. Çünkü tıpkı onun gibi huzur içinde, kuşu içinde, rahudu içinde dinleniyordu. Aulahban ifadolu, bir de lahuv var burada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 Camii, cemaati bırakıp ticareti tercih edenlere Allah tenkit ediyor. Lehve koşanları Allah tevhik ediyor, ne olursa olsun. Lehvin mübah olduğu, mesru olduğu meselesi istimbat edilemediği gibi, sahabinin lehve koştuğu meselesi de istimbat edilemez.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 İlhamı ve rüşdünü bahşeylesin, sırat-ı müstakime hidayet eylesin inşallahü u Teala. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Lafızlar değişik olarak rivayet edilir. Men terekel cumuete felasen min gayri özrin tabiallahu ala kalbih.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 Başka bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Üç Cuma'yı mazeretsiz terk eden فَقَدْ نَبَزَ ala عَلٰى وَرَائِ ذَهْرِ وَيَا وَرَاءَ الرهر. Üç Cuma'yı terk eden insan İslamiyeti arkasına atmış demektir. Yani meseleyi kulağının arkasına atmış demektir. İslamiyetle artık gayri o kadar münasebeti kalmış demektir. Başka bir hadisi i ise tehdit ve terhîb mahiyetinde. Leyentehiyenn akwan an bed'ehum el cumu'at Allahu lehtimennallahu ala kulubihim thumma leyekununna min el gafilin Bir cemaat ya cumayı terk etmekten vazgeçecektir veya Allah onların kalplerine mühür vuracaktır da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 aynı zamanda istediğin yerde yapacağın ibadet de değildir. O mahşeri vicdanın teveccühüdür. O Allah'ın ahadiyeti karşısında senin ahadiyetin ifadesidir. O vahid vahad olan aczeti Allah'ın kâmeti kıymetine göre sana lutfuna mukabil, azametine uygun kullukla O'na mukabele etmenin ifadesidir. Ve bu meseleyi tek başına eda edemediğinden edemeyeceğinden ötürü, ben senin sonsuz. Senin veyin nimet metaallahi la tusuhuha sözüyle anlattın. Sayıp dökseniz sayamazsınız. Üstesinden gelemezsiniz diye anlattığın nimetlerine karşılık ferdi durumumla mukabele edemem. Ferdi vicdanım buna kafi gelmez. Ferdi kalbim bu işin üstesinden gelemez. Ferdi dimağım bu meseleyi kavrayamaz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 Cemaatin gür ve dolgun toplu halde Allahu ekber diye işlerine, Rabbena ve lekel hamd işlerine, Allahu ekber deyip rüküa gidişlerine, Semi Allahu limen hamide deyip kıyama kalkışlarına, kavameye kalkışlarına, Allahu ekber deyip secdeye gidişlerine, Subhana rabbiyal aala deyip secdede seni tesbih etişlerine bak. Bu gür ve cemaat sesi içinde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 Havari sayısını almış 12 kişi demiştir. Hazreti İmam Şafi 40 kişi demiştir. Böyle bir cemaat bir araya gelmeden şartlarına haiz bir cuma namazı olmaz diyor. Zira cuma camidir. Cuma cemaat halinde eda edilecek. Cenab-ı Hakk'ın cemi'i nimetlerine karşı... Cemaatin şükrünü taksimden ibaret olduğundan dolayı biz bu şükrü cemaat halinde eda etmeye çalışacağız. Allahu Teala ve tekaddes azzetleri edaya muvaffak kılsın. Onun için yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem lavaşı da dikkati çeker. Minberde hutbe irat buyururken aslan postuna veya kaplan postuna bürünmüş namaz öyle kılan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 bu hadis, müttefakun bir hadistir. Cuma günü gusül, rüştermiş ermiş her ferd için vaciptir. Fukaha bu meselenin münakaşasını yapar, kimse olduğu gibi kabul eder, vaciptirdir. Fakat mezhebimiz gibi başka pek çok mezheplerde de Cuma günü gusletmek sünnettir. Sünnettir, Hazret Ömer radıyallahu teâlâ, Hazretleri Minber'de kudbe irade ederken tam hutbe esnasında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 Raşit bir halife, mescitten içeriye giriyor hutbe irad edilirken. Diğer Raşit halife, devrin halifesi Hazreti Ömer hutbe irade ediyor minberde. İçeriye giren Hazreti Osman'dır. Soruyor bu dakikaya kadar neredeydin ya Osman, hutbeyi kesiyor soruyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Ezani Muhammed'i duyar duymaz hemen abdest aldım koştum ancak yetişebildim. Mazeret meşrudur.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 İkaz buyuruyor Hazreti Ömer. En küçük adabı ı şeriata kadar ikaz buyuruluyor. Ama Hazreti Osman biliyor ki, Cuma günü kusretmek farz değildir. Cumanın şartlarından değildir, abdestle de olabilir. Onun için resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, ''Mentavakba yevmel cum'ati'' فَنِعْمَةُ وَبِهَا وَمَنْ غَسَلَ فَالْغُسْلَ اَفْطَلَوْ كَمَا قَالْ Ne güzel bir işte bulunmuş, Rabbine güzel hoşsuz etmiş olur. Ama gusl ederse bu daha faziletlidir. Hazreti Ömer, bunu bil, Osman bunu bildiği için guslun sadece faziletten ibaret olduğunu, bir sünnet bulunduğunu müdrik idi, onun için abdestle gelmişti. Bununla beraber hüşşar, sahabi,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 Aradan uzun zaman geçmiş ayrı kalmıştık. Yan yana gelince ben, ben uçuran bu gurur ve kibir kanatları içinde, yine kendime göre ilimden den vurup ve bu arada bir Hazreti Muhammed deyiverdim. Gafil ve mütekebbir ve aynı, aynı zamanda mağrur bir hava içinde olduğumdan, ne onun yüzüne ne de iş mizazına bakacak alim yoktu. Bir aralık gözüm yüzüne ilişince gözden bana doğru dönmüş, Dikkatla beni süzdüğünü gördüm. Bana aynen elini kaldırdı şöyle dedi. Ulan sen ne olmuşsun öyle dedi. Babanın oğlundan mı bahsediyorsun? Allah'ım Resuludur o diyordu. Birdenbire sarsıldım. Tepeden inme başıma bir balyoz gibi bu yumruğu hazmedemedim sarsıldım. Fakat seneler evveline gittim adını andığım zaman ağladım Hz. Muhammed'in yanında kendimi buldum çocukluk hevesi ve neşvesi içinde ona ait menkıbeleri okurken ağladığım devre intikal ettim bir çocuk dima içinde yedi sekiz on yaşında ellerimi açıp uyurken Allah'ım bana göster onu dediğim devreye gittim bana ciddi bir ikazın yapıldığını hatırladım sarsıldım gururum kırıldı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 Nereden nasıl gelirse gelsin, balyoz gibi ense kökümüze insin kabul ederiz demeyin. Ben haşa sizin üzerinizde müzekkabı durumda bulunduğumu da ifade etmiyorum. Asır emaniyet ve gurur asrıdır. Kimsenin kusurunu söylemek mümkün değildir. Bana öyle gelir ki Fahri Kainat Efendimiz minberden anlasaydı bizim içimizde rahatsızlıklar baş gösterecekti. Çok zordur bu mesele. Keşke bir arkadaş edinsek de kusurlarımızı sonuna kadar söyleme selahiyetiyle selahiyettar kılsak onu. Yüzümüze kusurlarımızı söylese ve yüzüne kusurlarını söyleyversek onun. Böylece kendi kendimizi kontrol etsek. Sahabi gün kendi kendini kontrol ediyordu. Abdest aldım camiye geldim.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 burcu burcu kokularla meleklerin veran ve cevelan ve develanittiği mescide gelecek Rabbimize karşı bu diyetimizi bu hava içinde takdimen çalışacağız. Allahu Teala ve tekaddes hazretleri yar ve yardımcımız olsun. Tevfikini bizlere yar eylesin. Cuma alemin yaratıldığı altı günün son günüdür.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 Müminler bu türlü vartadan masumdurlar Resul Ekrem Aleyhi ve Sellem'in getirdiği ışık ve rehberlik sayesinde. Binaenaleyh dikkat buyurun. Cuma Hazreti Esma İlahi'nin bir maksat noktasıdır. Büyük alemde yaratılan her şeyin yeni ifadesiyle belli bir günde odaklaştırılmasından ibarettir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 Hayatının her laftasında nur bulunmayanlara cuma farz kılınmamıştır. Onun içindir ki zeval vaktinde olmuştur. Yani beşerin rüşt erdiği anda olmuştur. Onun içindir ki Bahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'ın rü'yetine vesile olan cuma namazını zeval vaktinde kılmayı Allah'ın bile tayin buyurmuştur. Zira zeval vakti güneşiyle bir hakikati anlatmaktadır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 Ümmeti Muhammed aleyhisselatu vesselam'a merhamet buyursun inşallahü Teala. Duaların en makbullerinden bir tanesi. Allah merham ümmete Muhammed. Allah mafir ümmete Muhammed. Makbul dualardan bir tanesi budur. Biz bu dilekte bulunuyor. Sözlerimiz onunla bitirmeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu camiyet hususunu daha ariz amik arz etmeyi düşünüyordum. Ezan-ı Muhammed'i okunduğu için iki cümleyle ile hülasa edeceğim. Bir arıya gelme, medeni bir tab olmanın muktezasıdır. Onun içindir ki daha Müslümanlar Medine'ye gelmeden, oradaki ilk Müslümanlar Esad İbni Zürare'nin imameti altında cuma namazı kılmışlardı. Kâb İbni Malik gözleri görmediği devirde dahi, o Tebuk'ta geriye kalan,